Dog Day Afternoon veya Türkçe ismiyle Köpeklerin Günü. 1975 yılında Sydney Lumet tarafından yönetilen başrollerde Al Pacino ve efsanevi John Kazar'ın rol aldığı muhteşem bir film. Bir Amerikan medya paradisi de diyebiliriz hatta. Filmde 10 dakika sürmesi planlanan bir banka soygunu daha başlar başlamaz soyguncu kafadarların en gencinin korkarak kaçması sonucu karmaşık ve trajikomik bir olaylar zinciri haline dönüşür. Soyguncular Sony ve Sal... Bankadaki parayı bulamayınca seyahat çeklerini almaya kalkarlar ancak geride de bu çeklere ait kayıt bırakmak istemeyip kayıt defterini yakmaya kalkınca çıkan duman banka dışından şüphe çeker ve 10 dakikalık soygun polisin de gelmesiyle saatler süren bir maceraya evrilir. Bu süreç içinde Sony ve Sal hatta rehin aldıkları banka personeli medyanın ve televizyon kameralarında da gözbebeği olurlar ve Warhol'un dediği gibi 15 dakikalık şöhretin tadını bol bol çıkarırlar. Öyküsü gerçek hayattan alınan filmin bazı sahneleri aslında doğaçlama çekilmiştir ve Sal rolündeki John Cazale'nin yaptığı bazı muziplikler setteki yönetmeli bile kahkahalara boğarken biz izleyiciler bu doğaçlamaların pek de farkına varmayız. Bilginiz için John Cazal ve Al Pacino ikilisi daha önce de baba yani Godfather filminde de Corleone kardeşlerin ikisi olarak rol arkadaşlığı yapmışlardır. Zaten John Cazal'ın kısacık ömründe rol aldığı toplam 5 film vardır ama bunların her biri ayrı ayrı kült olmuş filmlerdir. Şimdi daha ilk bakışta ilginç gelen bir şey var bu filmde ki herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir seyrettiyseniz. Film boyunca ortada köpek mepek yok ama gene de ismi Köpeklerin Günü veya daha doğrusu olan İngilizcesiyle Dog Day Afternoon'un. İyi de içindeki repliklerde bile köpek kelimesi geçmeyen bir film neden böyle bir isim alır? Cevap basit çünkü bizim dilimizde yeri olmamasına rağmen Dog Day Afternoon aslında İngilizce bir terimdir ve yazın en sıcak günleri anlamına gelir. Zaten izleyenler hatırlayacaklardır filmde de sıcaktan ve terden bunalır banka içindeki soyguncu ve rehineler. İsim de bu sıcak ve boğucu havadan mülhem uygun görülmüş filme. Bizde pek anlam ifade etmiyor dediğim gibi ama ana dili İngilizce olanlar isimle filmdeki iklimi görünce kafalarında bizler gibi soru işaretleri oluşturmuyorlar. Köpek günlere Kuzey Yarı Kürede Temmuzla Eylül arasında, Güney Yarı ise Ocakla Mart arasında. Terimin kökeni Köpek yıldızda denilen Sirius'un bu dönemde güneşe yakın olma halinin. ...hava sıcaklığının sebebi olduğuna hükmedilmesi. Ta hatta Yunanlılardan kalma bir terim bu yani. Sirius neden köpek yıldızı oluyor peki? Çünkü Canis Major yani büyük köpek takım yıldızının en parlak üyesi Sirius. Sadece takım yıldızın değil göklerin en parlak yıldızı da aynı zamanda... ...e köpek takımının en parlağı da doğal olarak köpek ismini alıyor tabii. Geçmiş zamanlarda köpeklerin günü dönemi başlarken... Romalılar hemen bir köpek kurban ederlermiş ki gelecek sıcak ve boğucu öfkeyi bir nebze olsun savuştursunlar. Kendi tabirleriyle suların durup dururken kaynadığı, şarapların küpleri içinde ekşidiği, köpeklerin dilinin dışarı sarktığı ve insanların bir atalet ve verimsizliğe itildiği bu boğucu sıcaklar dönemi nispeten hafif geçsin. Orada köpekler ve günleri sıcağı temsil ediyor olabilir ama bir başka coğrafyada Avustralya'da köpek bu kez tam tersi bir anlama kapı açabiliyor. 1968 ile 1975 yılları arasında ününün zirvesinde olan bir Amerikan rock grubu vardır. Three Dog Night yani 3 köpek gecesi. Tamam 3 vokalcisi var bu rock grubunun ama adamlar niye kendilerine köpek ismi almış olsunlar? Bunun sebebi şöyle muhteremler etimolojiye dalmışlar kendilerine isim bulmak için ve Avustralya'ya uzanmışlar. Avustralya'nın yerleri çok soğuk havalarda bir çukur kazar bir köpekle beraber içine girip Hayvana sarılarak ısınmaya ve uyumaya çalışırlarmış. Daha soğuk havalarda bu çukurda beraber yatılan köpek sayısı 2'ye en soğuk gecelerde ise 3'e çıkarmış. Bunun sonucunda da aborjinler en şiddetli soğuk havaları belirtmek için 3 köpeklik gece terimini yani three dog night'ı kullanır olmuşlar. Bizim rakçı pampişlerde de isimlerini bu deyimden almışlar. Burada küçük bir parantez açayım usturuplu girilmesi gereken mekanlara danguldungur girenlere yönelik kaba bir uyarı vardı eskiden sokak dilinde ve bu tip davranışlar hop dingo'nun ahırına mı giriyorsun falan diye karşılık bulurdu. İşte bu dingo aslında sanıldığı gibi bir at veya kovboy değil bilakis bizim aborjinlerin soğuk gecelerde salırıp uyudukları köpeğin cinsi. Avustralya'nın karakteristik bir köpeği yani dingolar ve Ataları olan kurtlara en yakın vahşi cinslerden biri olarak hala varlar. Tam isimleri Canis lupus dingo olarak geçiyor. Bu isimde geçen Canis kelimesi çoğunuzun bildiği gibi Latince köpek demek aslında. Bizde kaniş tabir edilen minyatür köpek cinsi de herhalde bir isim yanılsamasından dolayı tüm türün ismini dejenere ederek kendi üstüne almış vaziyette. Ama böyle yanılgı ve yanlış isimlendirmeler sadece bizde olmuyor haliyle. Mesela Kanarya Adaları deyince aklımıza hep kuş geliyor olabilir. Ancak o adaların ismindeki Kanarya kelimesi kanisten türemiş bir kelime ve latince köpek kelimesinin çoğuluğu aslında. Romalılar milattan önceki yıllarda bu adalara ulaştıklarında sadece kendilerine direnen yerlilerle değil onların köpekleriyle de uğraşmak zorunda kalıyorlar. Adanın yerli halkı için köpek çok önemli ve öldürüldüklerinde mumyalanıp tapınılıyorlar falan. Her ne kadar bazıları ada yerlilerinin bu tapınma olayını Köpek başlığı Mısır tanrısı Anubis'e bağlasa da bunu destekleyecek çok açık veriler yok elimizde. Neyse sonuçta burada köpek önemli ve Romalılar da bunu anlayıp köpek adası anlamına gelen insula kanarya olarak adlandırıyorlar. O gün bugün bu adalar Kanarya Adaları olarak biliniyor. Ancak pek soru sorma meraklısı olmadığımızdan köpekle doğru bağlantısını kurmaktan çok hatalı olarak Kanarya kuşuyla eşleştirmeyi daha çok seviyoruz biz bu adaları. Halbuki bu adaların günümüzdeki amblemi bile iki köpeğin tuttuğu bir kalkandan oluşuyor. Popüler hayatında içine girmiş bazı isimlendirmelerden bahsettim Aslında sadece bu isimlendirmelerin içindeki insan ve köpek öğelerinin yakınlığı bile çok ızın yıllardan beri süre gelen bir cinsler arası işbirliğini özetlemeye yeterli. yani köpekler ve insanlar arasındaki işbirliğini veya belki de daha doğru deyimle ortaklığı. Bu ortaklıkta da her ortaklıkta olduğu gibi karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu da bir başka gerçek. İnsanların avlanma, uyarılma, sürü güderken yardımcıya gerek duyma gibi ihtiyaçlarıyla köpeklerin beslenme, barınak gerekleri karşılıklı olarak karşılanmış oluyor. Bu ilişkinin ne zaman başladığını tam olarak bilemiyoruz. Ancak büyük olasılık köpeklerin, insanların gruplar halinde oldukları yerlere önce yanaşıyor. Sonra yanlamalarıyla başladığını tahmin ediyoruz. Paleolitik dönem insanların hayatında henüz köyler gibi yerleşim bilimleri yok. Bu dönemde insanların gruplarının Geçici kamp yerlerindeki yiyecek artıklarının köpeklere cazip geldiğini düşünmek çok zor değil aslında. Büyük olasılık insanlar bu garip yaratıktan önce korkmuş ve uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Ancak zaman içinde köpeklerin insanla arası barışık olmayan fareleri yemesi, sinek ve hastalık sebebi olan çöpleri yalayıp yutarak temizlemesi falan köpekli kamplarla köpeksiz kamplar arasında bariz bir sağlık durumu farkını ortaya çıkarmıştır deniliyor. Bunun sonucunda da çevresinde köpek olan topluluklarda yaşayanlar daha az hasta olup ve dolayısıyla daha fazla güçlenip hakim grup olmuşlar. E bundan hala karşılıklı menfaat mi olur zaten? Zaman içinde sadece yiyecek artıklarını temizleyerek sağlık koşullarını iyileştirmenin yanı sıra yabancı bir canlının, yani tehlikenin gelişinden havlayarak haberdar etme falan gibi erken uyarı sistemleri sayesinde insanların gözdeleri arasına girip bakım ve himaye görmüşler. E bu himaye esnasında da bazı başka yetilerin onlara öğretilebileceğini de insanlar fark edip ava çıkarken onlardan faydalanmak veya kızak çekerken onları motor gücü olarak kullanmak gibi ek yararlar sağlamışlar. Zaten bilindiği kadarıyla ilk evcilleştirilen veya daha doğrusu terbiye edilen hayvanlar köpekler. Koyun ve keçileri terbiye etmeyi, onları sürüler halinde barındırıp çoğaltmayı ve et süt vesaireden gerekildiği zaman yararlanmayı yani kısaca hayvancılığı insana ilham veren de onlar. Şimdi biz köpekleri daha çok evde ve bahçede barındırılan onlar için hazırlanmış mamalarla beslenen evciller olarak görebiliriz ancak elbette bu işin başlarında bu kadar bir ihtimam söz konusu değil. Köpekler insan artıklarından da olsa çoğunlukla kendi yiyeceklerini kendi bulmak zorundaydılar. Eğer artık yoksa fare mare artık Allah ne verdiyse onu yerlerdi. Sadece kızağa koşulan veya çobanın çevresindeki köpekler özel olarak beslenirdi. İnsanların kendilerinin bile aç oldukları ortaçağ döneminde ise büyük olasılık kemik torbası şeklinde ve genelde aç dolaşan hayvancıklardı. Bizim bildiğimiz evcilleşmiş köpek aslında kurt soyundan geliyor. Bulunan en eski köpek kafatası da zaten tam bu geçiş dönemini yaşayan bir köpeğe ait kafatası. 19. yüzyıl ortasında Belçika'daki Gove mağarasında bulunan arkaik köpek kafatasından bahsediyorum. Bu kafatası üzerindeki incelemeler köpeklerin bugüne gelirken ataları olan kurtlara olan farklılıklarının beslenme tarzlarından kaynaklandığını gösteriyor. Tabi zaman içinde birbirleriyle çiftleştirilerek üretilen pek çok köpek türü de bu kurt kökeniyle bir nebze daha uzaklaştırıyor köpekleri. Ancak köpekler hala sürü halinde hareket dahil kurtlardan gelen genetik kökenin pek çok özelliğini ısrarla taşıyorlar. Yani sosyal olarak bize oranla karmaşık bir anlayışları var ve birbirleriyle haberleşmede farklı araçları sinyalleşme için kullanıyorlar. Eğitilebilir olmak, oyunseverlik ve insan yaşamına oyun sağlama konusundaki yetenekleriyle de yeryüzü tarihinde soyun devamı açısından en başarılı olmuş türlerden biridir diyebiliriz köpekler için. Bir ilginçlik köpekten korkan çok vardır da kediden korkan o kadar Yoktur. Oysa kediler mesela tam olarak evcil hayvan sayılmazlar ve daha çok onlara sunulan yiyecek avantajından istifade için yani oportunist bir anlayışla insanların yanında barınırlar. Neyse bana sorarsanız ikisinden de korkmaya gerek yok. Zira asıl korkulacak olan biz kendimiziz maalesef. Hala konuya girmedi bu adam diyorsunuz. Ancak müjdeliyim ki ısınma turlarımızı şu an itibariyle bitirdik ve yavaş yavaş konuya giriyoruz. Efendim köpeklerin koku alma yetilerinin ne kadar güçlü olduğu malumunuz. Daha önce de pek çok yayında, en son da geçen hafta gene bu üstünlüklerinden bahsetmiştik. Aslında köpeğin burnuyla insanın burnunu ameliyat masasına yatırıp mukayese etsek bu farkın sebebi bariz olarak kendini gösterebiliyor. Her iki cinsinde yani insanın da köpeğin de burnun içinde türbinat denilen ve üzerinden havanın aktığı bir oluşum mevcut. Bu akan hava aynı zamanda koku moleküllerini de taşıyan hava akımı. Türbinat üzerindeki süngerli doku içinde de hem bir kısım koku alıcılarımız yani reseptörümüz hem de beynimize kokus ilgilerini gönderen sinirler yer alıyor. İnsanlarda bu alan bir postapulu büyüklüğünde iken. Köpeğinkini alıp filato etseniz yani kesitini açsanız bu alan yaklaşık bir A4 kağıdı ebadına ulaşıyor. Her ne kadar köpeğin cinsine göre bu yüzey ebadı farklılık gösterse bile en düz burunlu köpekte bile bizden çok daha hassas bir koku saptama yeteneğine sahip alan olduğu doğru. Hep söylediğimi tekrar edeyim köpek bizden daha fazla ve daha farklı koku saptamıyor aslında onun yaptığı bizim algılayamadığımız kadar düşük koku yoğunluklarını saptayabilmek. Bu koku alma özelliği bizim göz ardı ettiğimiz bir duyunun yani koku alma duyusunun köpek yaşamı içindeki yerini belirginleştiriyor ve çok daha fazla ön plana çıkarıyor. Bu belirginlik de kendini en çok onların bizden farklı olarak kokuyu birbirleri arasında bir iletişim aracı olarak kullanmalarında gösteriyor. Peki köpek koku duyusunu hangi nedenlerle iletişim aracı olarak kullanıyor? Buna da kısa bir kahve molasından sonra bakalım müsaadeniz olursa. Three Dog Night'tan dinliyoruz. Find someone to love. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Meda Dozan. Three Dog Night'tan dinledik. Find Someone to Love. Evet ilk bölümün sonunda köpeğin koku duyusu vasıtasıyla iletişim kurduğundan bahsetmiştik. Şimdi müsaadenizle buna bazı örneklerle bir göz atalım. Öncelikle köpekler alan işaretlemesi olarak koku duyusunu kullanıyorlar. Yani kendilerine ait varsaydıkları alanların belirli noktalarına idrarlarını yaparak birer kokulu tel örgü örüyorlar alanların etrafına. Görünmez bir röperli kroki çiziyorlar da diyebiliriz bu duruma. Bu koku işaretleri hem onlara kendilerini evlerinde hissedecekleri alanı hatırlatıyor hem de diğer köpekleri bu alanın bir sahibi olduğu konusunda uyarıyor. Bir diğer iletişim örneği de şu iki köpek karşılaştıklarında ne yaparlar? Birbirlerini koklarlar. Bu koklama sırasında da her iki taraf karşı tarafa ait pek çok bilgiye sahip olur. Bu bilgiler arasında hiyerarşik bilgiler de vardır. Yani eğer karşılaşan köpeklerden biri daha dominant bir yapıda ise hiç kavgaya gerek olmadan diğeri onun üstünlüğünü kabul edebilir. Burada da ilginç bir durum var. Sizin de gözlemleyebileceğiniz gerçek hayatta. Genelde ilk koklayan köpek daha hakim yapıda olan köpek olur. Bunu yaparak da önce kendisinin bilgi alma hakkına sahip olduğunu beyan ederken sonrasında koklanmaya müsaade ederek lütufta bulunur ve satır arasında üstünlüğünü bu lütufta bulunma haliyle de ayrıca ifade eder. İki canlı arasında iletişim deyince elbette cinselliği de kapsam dışında tutamayız. Bu bağlamda dişi köpek çiftleşme zamanı geldiğinde bunun sinyallerini gene idrarından yaydığı kokuyla erkeklere iletir. Yani bir köpek diğer bir köpeğin kokusundan, onun cinsiyetinin ne olduğuna dair de bilgi edinir. Üstelik doğurgan olma ve çiftleşme arzusu da bu mesaja ek bonus olarak verilir. Elbette sadece cinsiyet değil, az önce bahsettiğim gibi hiyerarşik konumu, ne yöne seyahat ettiği, orada ne kadar süredir bulunduğu falan birkaç damla idrarın kokusu içinde taşınan bilgiler arasında. Bu anlamda iki köpek aynı anda aynı yerde olmasalar bile Bırakılan kokulu iz tıpkı ayrıntılı bir günce gibi diğer köpeğe pek çok bilgiyi aktarabilir. Bunun için de bizlerin yaptığı gibi yazılı kayıtlar falan almaya da gerek yok. E bundan hala iletişim olur mu sizce? Yani bu kısa örneklerde gördüğünüz gibi koku çok çok önemli bir iletişim ve bilgi edinme aracı köpekler için. Bu nedenle de hayatlarında çok büyük yer tutuyor. Aslında sadece hayatlarında değil, yüzlerinde ve beyinlerinde de bu büyük yerin net belirtileri var. Burnu, köpeğin yüzünün en fazla yer kaplayan kısmı. Ancak bu sadece yüzle kısıtlı kalmıyor, zira beynin çalışmasında da en büyük payı koku duyusu alıyor. Bizim nasıl gördüklerimizi işlemekle uğraşan bir beynimiz varsa, aynı durum koku için geçerli köpeklerde. Bu anlamda her ne kadar inanması zor gelse de, Köpeğinizin neredeyse sizin kadar bilgi işleyip bunu yorumladığını, sadece bunu farklı bir duyuyu kullanarak yaptığını aklınızdan çıkarmayın lütfen küçük bir lüzumsuz bilgi verip bugünkü bu yayını yapmamıza sebep olan esas konuya geçeceğim ondan sonra dobermanları bilirsiniz yırtıcı diye bilinen ve çekinilen bir köpek türüdür bu türün ortaya çıkış hikayesi ilginç zira safkan değil melezlenerek üretilmiş bir tür doberman en savaşkan en yırtıcı dolayısıyla sahibini en iyi koruyabileceğine inanılan Alman kurduğu Rottweiler, Pincher falan gibi türlerin çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış. Ortaya çıkaran da Karl Friedrich Louis Doberman isminde bir Alman muhterem. Neden ihtiyaç duymuş böylesine bir korumaya ki... Köpeklerin türleri arasında geçiş yaparak en savaşkan türü elde etmeye çalışmış dersiniz peki bu muhterem. Efendim sebep gayet basit. Türe ismini veren Herdo Berman bir vergi toplama memuru ve vergi vermek istemeyen talep ettiğinde kendisine saldıran köylülerden korunabilmek için böyle bir genetik sentez yaratmaya soyunmuş. Şimdi lüzumsuz bilgiden lüzumlu bilgiye geçelim artık. 1989 yılında Dr. Haywell Williams ve çalışma arkadaşı A.C. Pembroke tıp dergisi Lancet'a ilginç bir vaka bildiriyorlar. Bir hastalarının bacağındaki bir ben hastanın köpeği tarafından fazlaca dikkate alınıyor, onu huzursuz ediyor ve hatta hayvancağız bu söz konusu beni ısırıp koparmaya kalkıyor. Bacaktaki ben köpeğin sahibinin her ne kadar aslında pek aklına takılmamış olsa da köpeğin bu olumsuz ilgisinden şüphelenip doktora göstermeye karar veriyor ve yapılan analiz sonucu köpeğin tabiri caizse kıllandığı benin aslında habis bir deri kanseri olduğu ortaya çıkıyor. Bundan 12 yıl sonra Dr. Highwood Williams bu kez başka bir meslektaşı olan John Church ile beraber bir makale daha yayınlıyor. Gene bir köpek bu kez bir labrador sahibinin pantolonlu bacağını devamlı koklamaya ve havlamaya başlıyor. Hep aynı yere yönelik ama labradorun ilgisi. Daha önce egzama teşhisi konulmuş olan bacaktaki bu bölgeyi hayvandan huylanıp tekrar muayene ettiren sahibi bu kez kötü bir haberle karşılaşıyor çünkü yapılan testler sonucunda o noktada kötü huylu kanserli hücre saptanıyor. İşin ilginci bu bölgedeki kanserli doku ameliyatla alındıktan sonra köpeğin ilgisi tamamen kayboluyor ve bir daha da gidip sahibinin bacağındaki o bölgeye havlamıyor. Eğer deriyle kanserlerin sıra dışı oluşumlar olduğunu ve bu nedenle köpeğin sahibinin vücudunda alışık olmadığı bir kokunun kaynağı olan yeni bir oluşumu saptaması ve tepki vermesinin normal olduğunu düşünüyorsanız bu kez başka bir örneğe geçmemiz gerekiyor. 2005 yılında Wisconsin Üniversitesi kanser merkezinden 3 doktor bir hasta ile ilgili bir tıbbi makale yazıyorlar. Bu makalede kayda geçtiğine göre söz konusu olan 44 yaşında bir bayan hasta ve. Sağlığı yerinde bir hanım kendisi aynı zamanda. Bu sağlıklı ve orta yaşlı hanım kendine bir küçük köpecik ediniyor günlerden bir gün. Birkaç hafta birbirlerine alışma döneminden sonra köpecik hanımefendinin sol koltuk altını dikkat çekecek kadar uzun koklamaya ve patisiyle vurmaya falan başlıyor. Önce sahibisi çok önemsemiyor bu durumu ancak bir süre sonra koltuk altına yönelik bu ilgi onun da merakını uyandırınca köpeği bir yana iteleyip sıyırıyor giysisini ve eliyle yoklamaya başlıyor köpeğin ilgisinin odaklandığı bölgeyi. Orada bir kütleyi fark eder gibi olunca koşuyor doktora ve sonuç tahmin edebileceğiniz gibi kanser olarak çıkıyor. Bütün bu olaylar üst üste gelince tıp dünyası kadar araştırmacılar dünyası da bu konuya ilgi göstermek gereğini hissediyorlar Tallahassee, Florida'da bir ekip bu konuda bazı çalışmalar yapmaya karar veriyor Önce bir Schnauzer ve Golden Retriever'ı alıp melanom yani deli kanseri konusunda koşullandırıyorlar Ondan sonra da 7 hasta üzerinde köpeklerin koku alma yetisini deniyorlar Schnauzer 7 hastanın 5'inde biyopsi sonuçlarına paralel kanser vakası saptıyor. 6. hastada da sonucu pozitif yani kanser olarak hırlıyor köpek ancak daha önce yapılmış olan biyopsi sonucunda melanom görülmediğinden hasta bir daha tetkike alınıyor ve bu kez ikinci tetkik sonucunda köpeğin haklı olduğu görülüyor. Golden Retriever'da da 4 hasta koklatılıyor ve onun bu kokladığı 4 hastada ulaştığı sonuçlarda aynı Schnauzer gibi oluyor. Bir küçük not Schnauzer'in 7 hastanın 6'sında doğru talıya ulaşmasının tesadüfi veya şans eseri olarak gerçekleşme olasılığı 10 milyonda 1 bir olasılık. İngiltere'deki Amersham Hastanesi'nde de Dr. Carolyn Willis bir başka deney yapıyor ve köpeklerin hastanın idrarını koklayarak mesane kanserini tespit edip edemeyeceklerini araştırıyor. 7 ay boyunca farklı ırk ve yaştan 6 köpek, Mesane kanseri olan ve mesane kanseri olmayan hastaların idrarlarının kokusal farklılığı üzerine eğitiliyorlar. Daha sonra kontrol grubu da oluşturularak 7 ayrı idrar kokusu köpeklere koklatılıyor. Aslında 7 kokudan sadece birinde mesane kanseri var ve bu köpekler kendilerine koklatılan 54 örnekten 22'sine doğru tanık koyuyorlar. Bu %41 demek ve tesadüf olasılığı olan %14'ün çok üzerinde bir rakam. Sorun şu. Bazı kansersiz hastalarda da kanser varmış tanısı koymuş durumda köpekler. Yani olanda yok gibi değil de olmayanda var gibi bir uyarı durumu söz konusu. Bu elbette olanda yokla karşılaştırıldığında daha emniyetli bir durum. Üstelik deneyden önce mesane kanseri saptanmayan ancak köpeklerin uyarı vermiş olduğu idrar örnekleri tekrar tetkik edildiğinde bu hastaların birinin mesanesinde değil ancak böbreğinde kanserli oluşum bulunduğu saptanıyor. Gene bu kez Japonya'da yapılan bir araştırmada deney için kullanılan labrador cinsi bir köpeğin 300 rastgele hasta örneği arasında kolon kanserli örneklerin kırkını doğru saptayarak %98 başarılı olduğu belirtiliyor. Bazı diğer alaştırmalarda ise akciğer kanserini hastanın nefesinden tanımlamak gibi başarılar gösterdikleri kayda geçmiş köpeklerin üstelik %99 başarı oranıyla ve çok çok erken safadayken. Tabi bu yükseklikte bir başarı oranı yakalanamamış hatta başarısız benzer deneyler de var ancak bilirsiniz bir deneyin başarılı olması deneyen ve denenenin dışında da pek çok parametreye bağlı. Peki bütün bunlar ne demek? Bütün bunlar demek ki kanserin bir kokusu var. Kanserli hücreler normal hücrelere göre daha farklı metabolik atıklar salgılıyorlar ve bu atıkların kokusu da elbette yapısal olarak sağlam hücreden farklı oluyor. Bu metabolik atıkların kokusu biz algılayamasak bile aslında o kadar farklı ki köpeğin de son derece hassas koku alma yetesi dikkate alındığında Hastalığın ilk evrelerinde bile kokusal farklılığa tepki vermesi son derece doğal oluyor. Ancak şimdilik kanserli hücrelerin bu metabolik atığın oluşumu sırasında vücut içinde köpeklerin dikkatini çeken hangi koku molekülünün sentezine yol açtıkları bilinmiyor. Yani kanserli hücre farklı kokuyor ancak bu farklılığın karakteristik kokusunu veren molekülün adı henüz konulamamış durumda. Yani yasemin dendiğinde akla gelen benzil asetat veya benzin sarısilat gibi veya gül dendiğinde akla gelen geraniol gibi karakteristik bir kanser kokum molekülü bilinmiyor. Elbette şu an bilinmiyor oluşu bu molekülün çok yakın bir gelecekte saptanamayacağı anlamına gelmiyor. Bu gerçekleştiğinde teorik olarak en azından ilk tanı konusunda pahalı analiz yöntemlerine göre çok daha ucuz bir maliyetle, Binlerce yıllık yoldaşlarımızın yardımı kanserin saptanmasında beklenenden de faydalı olabilir ve ekonomik ölçekten dolayı gerçekleşemeyen yaygın taramaların miktarını artırabilir. Ancak unutmamak lazım ki buna doktorların değilse bile milyarlarca dolarlık onkolojik tanı endüstrisinin tepkisi herhalde pek olumlu olmaz. Çünkü kimse bindiği dalı kesmek ve gelir kaynağının önünü tıkamak istemez. Artık Hipokrat yemininin mi? Yoksa parasal endişenin mi kanserin en ucuz ve en yaygın yöntemlerle saptanması mücadelesinden galip çıkacağını bize zaman gösterecek sanıyorum. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere artık hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com Taksim Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı orayabilirsiniz